Cumartesi okulunda okuyordum. Buraya sohbete geliyorduk işte. Cumartesi akşamları, pazar günleri efendiyi dinleyip gidiyorduk. Bir arkadaşım vardı. Onun evinde misafir kaldım. Sabahinde sohbete gelmedim. Hacı Bilal Efendi Allah rahmet eylesin. Bu kapının dayılarından birisi de oydu. Ee, Hacı Bilal Efendi ki bana oğlum sohbete geldin mi? O deliydi ama o deliydi o. Gizli bir adamdı. Kendisini delilikten gösterirdi ama çok tilki bir adamdı. Çok kurnazdı. Sen kaportaya bakma, kaputa bakma. Tamam mı? Sen motora bak, motora. Bana dedi ki sohbete geldin mi dedi. Dedim yok amca. Oğlum dedi. Sen bittin artık dedi. Bugün dedi var ya, bugün var ya. Neler kaybettin neler dedi. Neler kaybettin neler dedi. Bundan sonra bütün ömrünü şu kaybettiğini telafi etmek için çalışsan yine yerini dolduramayacaksın dedi bana. Ya ben ne oldum dedim ya Allah Allah. Artık bittik miyiz ya vesaire falan filan. Yalvardım amca dedim ya ne olur bana bunu izah et ya vesaire falan filan şudur budur. E oğlum dedi bu ilim dedi ya bu. Bu ilim dedi ya. Erzurumlu Salih Efendi var bilir misiniz? Hani eskiden küçük köydeydi. Buraya Efendi'yi ziyarete gelirdi. Hep de böyle demir gibi soğuk su içerdi. Salih Efendi diyor ki ben diyor medreseye giderken diyor okumaya giderken Erzurum'da anam diyor ayakaplarımın altını diyor yıkardı diyor ayakkabılarının altını yıkardı. Ayakkabılarının altını yıkardı. Dedim ana, ayakkabın üstüsündür, altı silinmez ki. Dedik, dedi ki bana, oğlum dedi, sen dedi nanem mollasın dedi. Yeni yeni yani yetişen mollasın dedi. Sen anlamazsın, anlamazsın dedi. Bir ilim yolcusu, bir ilim talebesi, bir ilme efendim yani giden bir insanın dedi, o güzel halinden Mevla o kadar çok memnun kalıyor ki, Cenab-ı melekleri onun ayaklarının altına seriyor. Sen o vaaz ve sohbete giderken meleklerin kanatları üzerine tin tin tin tin gidiyorsun. Oğlum dedi ya böyle kirli bulaşık ayakkabıyla meleklerin kanatları üzerine basılır mı? Oy anam oy. Rabbim kaybettiklerimizi tekrar telafiye bizleri muvaffak eylesin.